Telefon numaramız 212 343 40. E-Posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Açıkradyo Altan Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo sitesinin adresinde postcats bölümünden dinleyebilir, kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Oğuz Uner. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, bu programda konuğumuz Sayın Aziz Şasa. Aziz Bey esasında konuğumuz değil programlarımızın önemli bölümünde bizle birlikte olan bize destek veren çok değerli bir gönüllü afetçi diyelim. Aziz Bey ile biz bayramın, bu bayramın nöbetçileri olduk. Gürhan Bey yok programı bir tek ben sunuyorum. Bu şekilde bir şey oldu düzenleme oldu ama şunu hatırlatmakta yara ver. bu 999. programımız. Önümüzdeki hafta bininci programımızı yapacağız. Bu Türkiye yayın tarihinde herhalde önemli bir dönüm noktası Kesinlikle olacak. Kesinlikle öyle. Dok, evet 17 Ağustos 1999 depremlerinden sonra ilk defa e, başlayan, yayına başlayan altın saatler programı aralıksız 999 programdır devam ediyor. Ve e, önümüzdeki hafta özel bir programla bininci yayın günümüzü kutlayacağız. E, o konuda İnşallah. biz de e, onun gururunu yaşıyoruz. Evet, e, Aziz Bey bugün esasında bayram, e, bayramla birlikte zaten e, birkaç gündür gazetelerde, haber bültenlerinde duyuyoruz. Bir takım e, trafik kazaları ve her zaman alıştığımız ne yazık ki, alışmak durumunda kaldığımız e, ölümlü ve e, can ve mal kaybına neden olan trafik kazaları. Onun ötesinde bir de turizm sezonunun da açılışı gibi oldu sezonu deyince de e, biz e, biliyoruz ki siz e, o, özellikle turizmin çok yoğun olduğu Muğla bölgesinde bir takım faaliyetlerde bulunuyorsunuz ama isterseniz şöyle başlangıçta bu Turizm sezonuna bağlı olarak e, Hani ve de bayramlarda dahil olmak üzere ne gibi e, tehlikeler, tehlikeler ve tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz? Risklerimiz nelerdir? E, bunlar konusunda biraz şey yapıp e, konuşup dertleşip ondan sonra da e, bu konuda alınabilecek tedbirler e, neler yapılıyor? Daha e, neler yapılabilir? O konuda bir böyle genel bir e, şey yapalım, e, gündem oluşturalım. Şimdi e, turizm sezonu deyince tabii... E, Kendisine özgü de bir takım tehditler de var. Onun ötesinde özellikle. bir de şey Türkiye'de e, özellikle bu güneş turizmi sahil turizmi e, dediğimiz zaman e, e, çoğunlukla biz e, işte doğal afetlerinde e, sık sık yaşandığı bir takım bölgelerden bahsediyoruz. Şöyle bir hani e, tanımlamak gerekirse e, işte ne gibi tehditler var diye baktığımızda e, şöyle e, doğal tehditler adı altında başlığı altında depremi ...söylemek mümkün. Yani turizmin çok yoğun olduğu... ...Muğla, İzmir, Antalya... ...gibi... Evet. ...Türkiye'nin batı ve güney kıyıları... ...hatta... ...daha da kuzeye çıkabiliriz... ...Çanakkale evet. ve şey... ...Balıkesir falan gibi bölgeler... ...hep depremi maruz. Daha doğrusu deprem... ...selliği yüksek olan bölgeler. Bundan sonra... ...bir de tabi şey var... ...orman yangınları... Var. Antalya, e, Muğla'nın bir takım bölgeleri özellikle orman yangınlarına evet. karşı çok duyarlı. E, i̇nsan kaynaklı e, bazıları orman yangınlarının bazıları e, şey e, doğ Yıldır, doğ saniye, doğ doğal nedenlerle doğal çıkıyor doğal, ama yani. yani mevsimsel özellikler nedeniyle bu insan kaynaklı orman yangınları da oldukça e, fazla yaşanıyor. Ee, onun ötesinde bir takım turizm aktiviteleri var. Ee, bu turizm aktiviteleri e, özellikle işte trekking gibi, trekking gibi e, doğa de, işte paraşütle atlama ha, gibi yamaç paraşütü, yamaç paraşütü falan ha. gibi bir sürü e, bu, bu aktiviteler var. Bu aktivitelerin getirdiği bir takım e, riskler var. Ee, onları da biraz konuşalım. Bu olma başka bir e, sorun. Bu sadece şehde değil, e, hani Karadeniz'de ka, ka, özellikle Karadeniz'de, fazla. evet Karadeniz'de bu deep akıntı evet. diye anlattığımız evet. e, nedenlerle olan o şeyler e, ve bütün bunların ötesinde tabi trafik, trafik kazaları çok artıyor Maalesef, ve de evet. e, çok ciddi ekonomik ve can kayıplarına neden oluyor. Evet, şöyle çok, çok kısaca özetledikten sonra bir değerlendirmeye geçersek. Özellikle işte şeyden öncelikle bir doğal şeylerden bahsedelim. Tehditlerden bahsedelim. Bu konuda sizin hani bir çalıştığınız, ilgi gösterdiğiniz Muğla bölgesinde mesela. O, o taraflarda bu orman yangınları ve şey deprem son derece şey hani... Aşağı yukarı günlük olaylar gibi değerlendirebileceğimiz evet, olaylar. Evet yani. Gökova Körfezi'nde her en gün... yoğun bir, yani çok yoğunlaştığı, yani batısından doğusuna kadar evet her türlü riskin çok yoğunlaştığı bir evet. bölge. Evet, yani işte son dönemlerde Gökova Körfezi'nin arka arkaya birkaç tane dört yüzünün evet. büyüklükte deprem oldu. Bu şey gerçek dikkate alındığında nedir oradaki durum? Siz sık sık, sık gidiyorsunuz buradaki yetkililerle de görüşüyorsunuz, işbirlikleri yapıyorsunuz, bir takım ortak projeler içerisine giriyorsunuz. Nasıl? Ya O çalışmalar nedir? Sorunlar nedir? Bu konuda sizin görüşlerinizi almak isteriz. Şimdi bir kere şöyle, biz kendi konumuzu Anlatmak babında bir izgah yapayım. Biz haberleşme hizmet grubunda çözüm ortağıyız. Yani şu anda 29. senesi bizim Afet Gönüllü'nün öncüsüyüz. Çok ayrıntıya girmiyorum ama. Bu arada ben e, araya gireceğim pardon. Biz e, Aziz Bey dedik ki direkt girdik. <gülüyor> ama Aziz Bey Türkiye Radyo Matölye Cemiyeti'nin de başkanı. Hı. Ve de hakikaten demin de söylediğim gibi çok ciddi bir afet gönüllüsü. Senelerdir 29 sene 29 dediniz sene. değil mi? 29 evet. senedir bu alanda çalışan bir kişi. Pardon onu atladığım için özür dilerim. <gülüyor> Şöyle şimdi bizi Muğla'ya yönlendiren... Aslında Kandiler asatanesi 2014 senesinde bizi özellikle yönlendirdi. Bizim Mula'da e, henüz bir örgütlenmemiz, bir yapılanmamız yoktu. Çok e, yani çok küçük bir yapılanmamız vardı ama bütün ili kapsayan e, bir sistematik çalışma yoktu. Onu e, yönlendirmesi üzerine biz 2015'te Ir Afat Müdürlüğü'nde oradaki bizim protokolümüz var Afat'la ona istinaden bir de haberleşme hizmet grubunda biz çözüm ortağıyız. Yani Türkiye Afet Müdahale Planının öncelikli ...olarak nitelenen e, bu e, 28 hizmet grubundan birinci olanı e, da biz çözüm ortağıyız. Ona istinaden bir çalışma başlattık. Örgütlenme, altyapıların oluşturulması falan gibi. Ama bu arada bizim çok önemsediğimiz bir konu e, yapılan çalışmanın bir faydası olması... E, tamamen katılıma koşut yani biz orada bir e, sonuçta bir haberleşme alternatif haberleşme altyapısı oluşturuyoruz fakat bundan yararlanmasını bilen olmadığı zaman bizim yaptığımızın çok fazla bir anlamı yok dolayısıyla biz ne yaptık ilk başında işin e, İLAFAT müdürlüğüyle e, kırılgan kesimlerin tümünü çağırdık bir toplantıya elde bir risk e, şeyi vardı bir yani bir tehlike ve risk analizi vardı bunu anlattık. Olabilecekleri hı hı. yani tsunami'den şeye varıncaya kadar depreme orman ve Bu arada oranın kendine özgü yani tahliye şeyleri e, havalimanlarına çağırdık. Çünkü bu o kadar e, karmaşık bir durum ki herkesin e, yani bütün kesimlerin ortak bir kurgu oluşturması lazım o kurguyu oluşturmaya çalıştık yani. Aslında birazdan risklerle ilgili başlık konuştuğumuzda bir bu konu gündeme gelecek herhalde Çünkü hakikaten burada şey karşı karşı karşıya kalından kitle esasında çok değişik bir yapıya sahip yerel nüfusun ötesinde bir sürü iç turizminde gelen iç turizmde gelenler var dış turizmde gelenler var insan bilmiyorum ve yüzlerce değişik ülkeden yüzü aşkın değişik ülkeden diye evet. ee, gelen turist var milyon mertebesinde evet milyon, yani mertebesinde, orada, evet. Yani, milyon mertebesinde tabii tabii, tabii, tabii. O, tabii bunları değerlendirdiğimiz zaman olay başka boyutlara da geliyor riskin artması söz konusu orada da ya o şöyle bizim bugüne kadarki felsefemiz hep şu oldu olabilecek en kötüyü yani dışarıdaki örneklerden de bizim tabii uluslararası birlik üyesi olduğumuz için bize geliyor bir takım dışarıda yaşanan örneklerle ilgili analizler geliyor. Hı hı. Vaka analizleri geliyor. Vaka analizlerinden de esinlenerek olabilecekleri önceden kestirip ne yapması bunları yani bu sorunları üstesinden gelinmesi için ne yapılması gerektiği konusunda bir takım kurgular yapıp ve bunları anlatmaya çalışıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız hı hı. orada oydu. Hı hı. Bir yere kadar geldik. Gelebildiğimiz kadar tabii bilinçlendirme noktasında insanları ve harekete geçirme konusunda ya, işin açığı problem var. Yani tam hı hı. istediğimiz netice yani, ama biz öncelikli olarak şunu, yap şunu yapmaya çalıştık orada. Altyapımızı geliştirmeye çalıştık. Bayağı ciddi bir altyapı kurduk. Onu şimdi daha bir optimize e, etmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, yavaş yavaş, e, mesela çok enteresandır. E, çapraz bir takım bağlantılar. Mesela bu e, bu sene pardon geçen sene Haziran'da Aladağlar'da bir e, Demirkazık'ta ciddi bir problem yaşandı. Üç tane e, dağcı <gülüyor> e, şey kaldı mahsus kaldı. <gülüyor> Onların kurtarılması tamamen bizim ha haberleşme altyapısı üzerinden yürüdü. Cesaret, çocuklardan bir tanesinin yanında telsiz vardı işi biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Konya'dan helikopter kaldırıldı vesaire çok güzel bir çalışma oldu ve o, onun üzerine... Dağcılık federasyonu protokol imzaladık Dağcılık federasyonunda imzaladığımız protokol bize insan kaynağı hı hı. Şey anlamında insan kaynağına ulaştırma anlamında Çok ciddi bir kolaylık sağladı Nitekim Bodrum'da Oradaki dağcılık kulüplerinden gönüllü kazanmaya başladık hı hı. Yani böyle enteresan şeylerle biz ilerlemeye çalışıyoruz Çünkü insana ihtiyacı lazım Bizim, bizim çalışma konumuz teknoloji şeyli değil Temelli yani değil diye. zaten hı hı. üstünlüğü de o yani hı hı. her şartla da çalışan bir hı hı. sistem Mesela böyle enteresan şeyler yaşadık. Öyle ilerliyoruz şu anda. İlerlemeye evet, çalışıyoruz. Yani haberleşme ihtiyacı esasında bu e, tehditler karşısında bu risklerin ortaya çıkması evet. durumunda en öne, önde gelen şeylerden bir tanesi. Evet. E, unsurlardan bir tanesi. En temel olmadan en, en temeli. Şey evet özellikle bu işte turiz, turizm aktivitelerinin diye kaynak şey evet. bahsettiğimiz tehditlerde işte doğa sporla siz de örnek verdiniz dağcılıkta. Evet. Yamaç paraşütüydü. Bunlar evet. insanlar kayalıkların arasına düşüyor. Ondan sonra hani kim Uğla'da oldu oldu iki evet. tane iki tane şey oldu helikopterle mesela irtibatı hı hı. E, o şekilde sağlık bizim şöyle oradaki AFAD'la bizim bayağı yoğun bir iyi bir çalışmamız var oradaki arkadaşları da eğitik. onların içinde amatör telsiz ehliyeti olanları hı hı. var mesela helikopterle kurtarma helikopterine irtibat hiç problemsiz bir şekilde evet. öyle sağladılar. Hı. Hani bunlar işte belli noktalarda olduğu zaman belki işte cep telefonu falan gibi başka yöntemlerle belki haberleşme sağlanabiliyor ama belli noktalarda özellikle tracking falan gibi hani şey yerleşim yerlerinden uzakta mobil ulaşım sistemlerini çok fazla ağın yaygın olmadığı yerlerde ee, şey, evet. orada haberleşmenin temelinde o. sizin sistem yatıyor. Onunla ilgili de mesela çok enteresan bu sene bir çalışma oldu. ...Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası... ...bize şey yaptı, büracaat etti. Hı -hı. Ee, biz şaşırdık... ...ilk defa böyle bir başvuruyla karşılaştık ...ve gittik, ziyarete Hı -hı. gittik... ...Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nı... ...başkanla konuştuk. Çok enteresan... ...tabii orada işin... Iş ...başlangıç noktası... ...ben Kumluca'ya hayatımda ilk defa gittim... Hı -hı. ...daha e, Kumluca'ya doğru inerken... ...vah dedim... ...yani zemini bir gördüm... Hı -hı. ...dedim burada muhtemelen problem var kim'de e, Sayın Başkan anlattı yani orası dördüncü derecedeyken birden bir de birinci dereceye terfi olunca. Yok. Son ee, değişmelerden sonra. Son değişmelerde hı hı. Orada bir telaş başlamış. Hı hı. Yani bütün oradaki hazırlıklar yani inşaatlar vesaire hep dördüncü sınıfla göre yapılırken birdenbire bir birinci sınıf gerçeğine karşılaşınca alternatif haberleşme konusunda bize başvurdular. Hı hı. Bizim oradaki bir altyapımızın optimize edilmesi gerekiyor. Ona destek verdiler. O arada da trekking kendisi de trackingci hı hı. dedi ki burada bir problem var. Yani bunu beraber çözelim. Tamam dedik ve şöyle i̇şte bir çalışmayı da başlattık. Başladık. Orada Likya yolu olayında bir işbirliği, bir proje yürüteceğiz beraber. Hı hı. Öyle bir enteresan durum karşıla. Yani ama şuna gelmek istiyorum. Karşımıza bilinçli bir insan. Yani hep genellikle biz gider kapı çalarız bu sefer bizim kapımız çalarında evet, o yok çok şey bir olay. Yani gerçekten yani... yani bu tehditler karşısında yani oluşabilecek riskleri anlamak ve bu risklerin e, ne de çözüm bulmasını e, sağlamak gerekiyor. Evet. E, gerçekten e, yani işte e, tamam doğal sporlarının getkendi getirdiği bir tehlike var. E, onu zaten herkes kabulleniyor. Ama bunu tehlikenin bir risk haline dönüşmesi olayı evet. e, önlenebilecek bir şey. E, bu konuda mesela ağının doğru kurulması, ilk yardım sistem lerinin oluşturulması, acil müdahale için gerekli altyapının varlığı falan gibi bir takım şeylerle, tedbirlerle e, buradaki e, riskleri azaltmak herhalde mümkün. E, bu sadece şey için değil, e, bu münferit olay diye bir adlandıracağımız evet. böyle işte trekkingde meydana evet. gelen kazalar falan değil. Daha büyük boyutlara gidersek e, orada e, diyelim ki işte... E, ...geçen sene yaşandı, Bodrum'da altı küsur e, evet. büyüklüğünde bir deprem evet. oldu. Evet. E, bu Geriye diyeyim. geriye baktığımızda esasında hani o bölgede çok büyük depremler beklenmese bile... ...genellikle jeofizikçiler hani o konuda şey yapıyorlar, evet. ve diğer bilimciler daha doğrusu. Ama e, bildiğimiz bir şey var, 1957'de Fethiye'de yediğiniz büyüklüğünde bir deprem var... Bir de denizden, var. açık denizden gelebilecek yani o Girit yayından vesaire evet. gelebilecek bir takım sorunlar. Sorunlar da var. Evet. Şimdi o durumda e, bu yani daha geniş kitleleri, geniş nüfusu e, etkileyebilecek bir şey söz konusu olduğunda... Olayın, Özellikle turizm o, mevsiminde. He, o, olayın boyutları daha da artıyor. Bu konuda sizin e, şeyiniz ne? görüşünüz ne? Valla işte bizim yaptığımız çalışma şu. Orada olabildiğince turizm işletmeleri dahil... E, etkilenebilecek bütün kesimlerin bir ortak e, zeminde buluşup bu olabilir ya yani bir kere olabilecekleri bakın her şeyden önce olabilecekleri önceden kestirmek lazım. Yani e, senaryo yazmak lazım. Evet, yani yani bir, her şöyle şey bir olasını... şey o senaryoyu biz burada biraz şey yapsak mesela neler olabilir? Ya yani bir kere toplanma yeri, toplanma yeri, şöyle bir, turizmi ele alırsak hı hı. ki uç nokta yani en fazla yani şöyle tehlikenin boyutunun ya problemlerin boyutunun ee, en fazla artacağı dönem nüfusun arttığı, çok fazla arttığı turizm mevsim. Bunda bir kere en evet, evet. Kırıl, en fazla arttığı. en fazla oluyor. Yani. Şimdi orada İki, birkaç tane problem var. Bir, olay olduktan sonra insanları doğru yere yönlendirmek. Doğru yere yönlendirdikten sonra bir toplanma yeri, şey yapılmasıyla, kurgulanmasıyla. Ondan sonra bu insanların halinin iyi olduğunun... ...süratle ilgili ülkelere bildirilmesi lazım. Bunu bildirmezseniz o. derken acayip bir kaos başlıyor. Bu sefer orada şey telaşlanıyor. Kendi ülkelerindeki yakınları telaşlanıyor. Hı. Oradan zincirleme bir e, reaksiyon başlıyor. Hem şeyi bloke ediyor. Oradaki idareyi bloke hem buradaki idareyi bloke etmeye başlıyor. Halbuki oradan hızlı bir şekilde herkesin yani en azından... Problemi olmayanlar, benim problemim yok, iyi durumdayım diye bir bilgiyi gönderebilmesi bir an içinde problemin yüzde seksenini halletmiş oluyor. Ondan sonrası rutin aslında. Bugün Türkiye'de itfaiyesi de, ambulansı da, emniyeti de bu konularda belli rutine erişmiş teşkilatlar. Yani müdahale şeyleri, müdahale birimlerinin ciddi bir rutini bir tecrübesi var. Onu... ...iyi organize eder... ...onların birbirine olan iletişimi... ...destek birimlerinin olan iletişimi... ...ve de dediğim gibi... E, ...haberlerin e, mahallelerden... ...ilgili yerlere ulaşmasını sağdıktan sonra... ...bu işin hiç korkulacak bir yanı yok halledilir. <gülüyor> yani... ...bunu bir kurgudan hareket ederek... ...ki mesela bu evet. turizm mevsiminde... ...muhakkak oradaki... ...ki bizim haberleşme hizmet grubu olarak yapmamız gereken... ...bence en önemli şey... ...oradan insanların... ...kendi memleketlerini... ...biz iyiyiz şeyini gönderebilmesini evet, sağlamak. Sanılmak, evet. Alternatif şeylerle, kanallarla. Bu esasında nüfus yapısı diyeyim. Geçici nüfus yapısı beraberinde... Dediğiniz gibi bir sürü kırılganlık da getiriyor. He. Yani sadece yabancılar değil e, oraya da çalışmak için gelen e, yerli e, daha doğrusu, Türk vatandaşları için de aynı sorun söz konusu. O yeri çok bilmiyorlar. İşte o turizm tesislerinde şu veya bu şekilde e, görev alıyorlar e, ve bunlar e, o a, şeyde bir afet konusunda afet sırasında ne yapılacakları konusunda e, ciddi bir eğitimden ve de yerel e, kapasitenin e, yerel imkanların an, kendilerine bir şekilde e, anlatılmasından na e, ihtiyaçları var diye düşünüyorum. E bunlar hiç ayızmada maliyetli şeyler de değil çok enteresandır. Hı -hı. yani. E... Ben anlamıyorum insanlar neden korkuyor bu konuda bir harekete geçmiyor. Çünkü korkulacak bir yanı yok. Bir, bir, bir şeye bir kere kafanızda bir e, müdahale, bir e, şöyle bir eylem planı varsa kafanızda kork, hı hı. korkulacak bir şeyiniz kalmaz. Korkacak bir şeyiniz kalmaz. Hı hı hı. Türkiye'deki problem şu kimsenin başında da kafasında bir eylem şeyi yok. Evet. E, yani e, ne şekilde hareket edeceği konusu, hareketmesi gerektiği konusunda en ufak bir e, ön bilgisi yok. O konuda bir bilinçlendirme söz konusu değil. Evet depremle ilgili işte nasıl bir binada yakalandığınız zaman ne yapılması gerektiği konusunda nasıl davranılması gerektiği konusunda muhakkak insanlara çok ciddi tabi çabalarla bir bilinçlendirme yapıldı ama bu yeterli değil. Oradan geçtikten sonra da bir şey başlıyor. Yani siz binadan çıktıktan sonra da 72 saat sürebilecek icablı peki daha fazla evet. sürebilecek bir süreç başlıyor. Ee, sıkıntılı bir süreç başlıyor. Orada nasıl davranılacağı, orada yaşanabilecek sorunlar. Hı -hı. Bunlarla ilgili kurguların yapılıp insanların buna göre de hazırlanması gerekiyor. Bu konuda bence eksikler var. Evet çok iyi niyetli ve çaba şeyler var, çok yoğun çabalar var ama bir boyutu benim... E, kanaatime göre biraz eksik e, gibi Evet yani genellikle bizim afetlerle ilgili hazırlıklarımız birazcık daha normal koşullar, normal yapı içerisinde planlanıp yürütülüyor diye düşünüyorum ben. Evet. Özellikle bu turizm bölgelerindeki şey olay söz konusu ciddi soru işaretleri taşıyor. Evet. Bu arada esas da dünyada da bunun örneklerini gördük yani şeyde tsunami olayında mesela 2004'te, 2004'te evet orada bir sürü yabancı turist vardı onların kendi ülkeleriyle ...haberleşmeleri konusunda filan ne yapıldı... ...ne olduğunu, ne, hangi sorunlarla karşı karşıya kalındı... ...herhalde incelenmesi gereken... Mi e, ...o yok. konuda var, benim bir takım bilgilerim var... var ve, de, bir ...ve de şöyle... ...tabii yine alternatif haberleşme ağlarından... ...haberleşildi, nitekim de çok enteresan... ...orada bir e, dipnot var... ...en fazla biliyorsunuz... ...kayıp veren ülkeler... Finlandiya ile İsveç'tir o şeyde. Hı hı. E, yani İskandinav ülkeleridir. Ve de 2004'te ne 2004'teki olaydan sonra ne oldu? E, Finlandiya haberleşme alternatif haberleşme ve afet haberleşmesi konusunda bir uluslararası konferans zincirinin şeyini startını verdi. Evet Yani e, o boyutuna ilgili bir çalışmaya başlattı. E, etkilenen bundan en fazla etkilenen ülke normalde kendi acil durum Problemi pek olmayan bir ülke ama dışarıda yaşanan bir şeyde çok ciddi bir, çok sarsıcı bir, fena bir deneyim yaşadığı için bu sefer dışarıda olabilecek olaylara karşı da böyle bir uluslararası zincir, konferans zinciri ki Ona biz de katıldık, katkı verdik. Yani bundan çıkarılması gereken bence şeyler var, dersler var. Dersler var. var. Evet, evet. Esasında ben, benim de bilgimi dahil olduğuna bir, bir takım olaylar var. Mesela İstanbul'daki konsoloslukların bazılarının çok ciddi olarak İstanbul'da bir Deprem olması durumunda kendi vatandaşlarına nasıl ne olacakları konusunda çalışma yaptıkları biliyorum. Bunun Türk yetkililerle ve yani belli bir sistematik oturup tutturmadığı konusunda ise fazla bir bilgim yok açıkçası. İnşallah şeydir. İnşallah, bu, evet. bu, bu konuda bir genel bir hazırlık söz konusudur. Şimdi esasında tabi. Baktığımızda öyle tek tek tehditlere, tehlikelere işte ne bileyim orman yangını diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Bir de. Bir şey var. Yani bunların bir arada gelme olasılıkları da çok evet, fazla. Evet evet. En ee, kötüye göre yapmak lazım. Bence e, o, senaryoyu kurguya e, evet. göre yapmak aha, lazım. E, şey hani deprem dedik deprem. E deprem e, tamam, zaten altı. yangın da getirir. Deprem her şeyi getirir. Yani e, depremin arkasından ne olacağını canlı, bir zaman e, her türlü bilemiyor. olasılık. Evet, bilemiyoruz. Yangın da getirebiliriz. E. İşte geçen sene olduğu gibi ufak da olsa bir tsunami söz konusu olabilir. E. E, geçmişte hani o bölgelerde şey var. Ama e, söylediğiniz gibi esasında özellikle de vurgulamakta fayda var yani bunlar olacak değil bunlar olabilecek şeyler riskler diye zaten o başlık altında ele alıyoruz ve e, o konuda da işte şeyi, senaryoları doğru yazıp e, ona göre e, planlama yapıp Aynen ona öyle. göre de o planları tatbik edip evet. e, eksik yönlerini belirleyip bunları yeniden e, hayata geçirmek gerekiyor diye düşünüyoruz e, ama e, işte bir, bir takım faaliyetler var o faaliyetleri biraz daha sizinle de ikinci bölümde Konuşalım. Evet. Ee, şimdi e, dilerseniz bir ufak e, ara verelim. E, ikinci bölümde e, neler yapılıyor, neler yapılabilir e, onu konuyu biraz daha derinleşelim. Ay hay Ay hay. Sağ ol. Evet, programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümünü e, dinliyorsunuz. Programı ben Elvan Tekin sunuyorum. Ve program konuğumuz Sayın Aziz Şasa, e, Türkiye Radyo Amatörler Cemiyeti Başkanı. E, i̇lk bölümde turizm e, sezonu ve e, bayramlar nedeniyle ortaya çıkan tehditler bu oluşabilecek riskler konusunu konuştuk ee, özellikle e, şeyde e, turistik bölgelerin başında gelen e, güney güneybatı Anadolu'da gibi ah. tehditlerle karşı karşıyayız onlar üzerinde konuştuk bir tık e, bazı e, Öneriler ve yapılanlar hakkında da bilgi aldık ama şimdi ikinci bölümde biraz daha o konu üzerine duracağız. Bu arada bugün Dünya Çevre Günü 5 Haziran, Birleşmiş Milletler Dünya Çevre Günü. Bu sene Çevre Günü'nün konusu plastik kirlenmesine e, ...yenelim, piyastik kirallemesini e, engelleyelim şeklinde belirlenmiş. E, bildiğiniz gibi e, son dönemlerde gittikçe daha fazla şekilde dünya denizlerindeki yaşayan canlıların... E, ...sindirim sistemleri içerisinde plastik artıkları ve e, buna bağlı olarak da ortaya çıkan ciddi bir çevresel e, sorun e, gündemde. Bu sene Dünya Çevre Günü'nde de bu e, bundan kaynaklı olarak konu, ana tema... Plastik kirlenmesine, kirliliğini e, önleyelim e, şeklinde belirlenmiş. Evet, e, gene konumuza geri dönüyoruz. E, şimdi e, bir takım e, önlemler konusunda da e, neler yapılması gerektiği konusunda da çalışıp, e, konuşacağız. Ama ben e, biraz şöyle bir iki, iki üç siteye de araştırma yaptım bu programa gelmeden önce. Bir kere ilgimi çeken bir şey oldu. Muğla Valli İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü'nün sitesinde bir toplantı haberi vardı. Bodrum Tsunami Erken Uyarı Sistemi çalışma toplantısı diye... Evet. Ee, habere göre 20 Mayıs 2019 tarihinde Bodrum ilçesinde deprem gözlem ve tsunami erken uyarı sistemi çalışma toplantısının ikincisi yapıldı. Hmm. Ama buradan anladığımız bu faaliyetler belli bir süredir devam ediyor. Evet. Ee, toplantıya bizim de çok yakından tanıdığımız otuzuncu Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner, Vali Üniversitesi Kandili tanesinden Deprem İzleme Araştırma Enstitüsü Müdürlüünden Öcal Necmioğlu Doktor Nec Öcal evet. Necmioğlu ve Doktor Doğan Kalafat ve e, AB bir Ortak Araştırma Merkezi'nden Marzia Santini, Alessandro Anin, Aninziato e, gibi e, İtalyan e, sanıyorum uzmanlar evet. ve İl Afat Müdürlüğü yetkilileri ve de e, sizin de dahil olduğunuz bir şekilde bir e, şey, STK, evet. bir dizi STK katılmış. Evet. E, bu toplantının şöyle programına baktığımda gördüğüm kadarıyla bir e, tatbikat söz konusu e, ileriki günlerde yapılacak. Tsunami deprem entegre çoklu afet tatbikatı yapılması gibi konular gündeme almış Çok fazla bilgi yok herhalde daha çok hazırlık aşamasında ve ileride daha detaylı evet. olarak bu konuda bilgi alacağız ada da ilginç bir çalışma Bununla ilgili müsaade ederseniz benim söyleyeceğim bir şey var O bir AB projesi hı hı. Yani Akdeniz havzası zaten AB'nin korkulu rüyası işin açısı Çok büyük yani çok sayıda çalışma yapılıyor Hı hı bu e, Akdeniz Avustası'nın tüm, tümünü kapsayan bir şeyde. Bu ilk somut e, proje. Yani daha çok akademik çalışmalar vardı. Benim bildiğim kadarıyla bu ilk somut. E, KOS'la birlikte yani KOS'ta <gülüyor> bir grup benzeri bir şey var. Onun karşılığı yani senkron bir şekilde e, yapılan bir çalışma var. Biz ilk hazırlık şeyine katıldık. E, tabii bizim çok ilgilendiren bir konu. Çünkü bize çok iş düşecek o şeyde. Evet, yani, erken olayı, uyarı sistemi deyince e, haberle... Erken da bilmiyorum ne yapabiliriz onu evet. daha tam kestiremiyorum ama ondan sonrasında baya bir... Uyarı şey... aldıktan sonra haberleşmeye evet, sağlamak evet, lazım. Evet, <gülüyor> evet, yani evet. O şey var. Bu arada gene konunun devam etmeden başka bir şey dediğim gibi internette ben biraz bir araştırma, biraz Hı. baktım etrafa. Şimdi yani şeyi turizm sezonu filan dedik işte sahil güneş turizmi filan dedik ama öbür taraftan bir de... Çok ciddi olarak da e, kültür turizmi de var evet. ve oraları o bölgeler Güney ve Güneybatı Anadolu ve de Ege sahilleri esasında çok ciddi kültür hazinelerine de sahip olan yerler. E, bu arada e, turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesine strateji planlarına da bir göz attım ben. Bu konuda ne yazık ki e, herhangi bir şekilde bu e, öğren yerlerinin e, ve de turizm e, işletmelerinin afetlere hazırlığı konusunda e, ve e, bu konuda yapılacak çalışmalarla ilgili olarak herhangi bir şeye e, açıkçası rastlamadım. Ne strateji planlarında ne e, hani yıllık çalışma e, planlarında. Bu da garibime gitti açıkçası. Ee, Türkiye gibi e, bu anlamda çok ciddi hassasiyetler taşıyan bir ülkede... E, ...Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın biraz daha konuya yakın olması gerekir diye düşünmedim değil. Ama e, bunu sizin görüşlerinizle alacağız bu konuda. E, şimdi e, dilerseniz şöyle bir daha düzenli gitmeye şey yaparak e, konumuza geri dönelim. Hı hı. E, evet... Şey, e, ...haberleşme çok önemli... ...onunla ilgili konuştuk... ...onun dışında neler yapılması gerekiyor... ...neler yapılıyor... E, ...sizce eksikler neler? Şimdi şöyle... E, ...bizim çok sevinerek zamanında... E, ...bizi çok sevindiren bir olay oldu... 2000, e, ...2013 senesinde... ...Türkiye Afet Müdahale Planı... Evet. ...bu, bu bir milattır bizim için... ...ve yani bugüne kadar... ...belki yapılan en büyük hizmettir... Şimdi orada 28 tane hizmet grubu e, tespit edildi. Onların içinde öncelikli olan haberleşme hizmet grubu biz oradayız. Biz baştan beri zaten bu hizmet grubu eksene dönüşmesi konusunda da çabamız vardı. Ne diyeyim, 99 depreminde de ilk defa 99 depreminden önce o dönemdeki yapısıyla daha haber, e, haberleşme hizmet grubu ki vardı. O dönemde çalışmasının hani inisiyatifini ele alan e, bizdik. 99 depreminden önce İstanbul'da çalışmaya başladı o Hı -hı. sistem. Şimdi sonradan 28 tane hizmet grubuna çıktı. Şimdi bu hizmet gruplarının hepsinde ikisi hariç, ikisi hariç hepsinde gönüllü katılım var. Hı -hı. Öngörülüyor. Hı -hı. Fakat mevcut değil şu anda. E, AFAD'ın bir e, gayreti var. Bu konuda takip ediyoruz. Fakat buna yeterli ilgi, yani o e, çabanın karşısında yeterli ilgi, olup olmadığı konusunda benim o yani olmadığı yönünde bir şeyim var. Hı hı. Bir tespitim var ve bu bir eksik. Yani bu 28 hizmet grubunda üçü de bugün var. Yani şeyde var, haberleşmede var, arama kurtarmada var ve yangın söndürmede çok şey olmasa bile çok gelişkin olmasa bile şey var. Mevcut bir gönüllü destek var hı hı. ama diğerlerinde diğer 20 24'ünde veya 23'ünde bunun muhakkak yapılması lazım bu konuda çaba gösterilmesi lazım hı hı. bu olmadan ilerleme ciddi bir ilerleme sağlanamayacağı düşüncesindeyim ben hı hı. Ee, burada daha çok yol var alınacak çok yol var onu ben özellikle şey yapmak istiyorum ee, bu arada tabi mesela yerel yönetimlere çok büyük roller düşüyor. Yani yerel yönetimler e, işin içine girmediği e, müddetçe, yoğun bir şekilde girmediği müddetçe ki zaten e, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda e, bazı yerlerde, bazı hizmet gruplarında ana çözüm ortağı yerel olarak biliyorsunuz. Bir ulusal boyutu var e, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın bir e, ulusal bir de düzeyi de var ve yerel, yerel düzeyi Hı -hı. var. Yerel Hı -hı. düzeyde ki en önemli aktörlerden biri e, yerel yönetimler. Bu konuda bir yani bunun işlevsellik kazanması konusunda bir takım çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda daha alınacak yol var. E, bu bir kere bir de yani e, yapılacak işlemlerin müdahalenin ve hazırlıklarının yerelliği çok önemli. Yerel, yerel sağlam bir temele dokunmadığı müddetçe basmadığı müddetçe bir anlamı olmaz. Yani hazırlık yapı denebilecek ve hazırlık olarak tanımlanabilecek bir boyuta gelinemez. Bunu bir kere muhakkak şey yapmak lazım. Bu bahsettiğimiz Bodrum eksenli olayda şunu biz gözlemledik. Mesela en istekli bu konuda çalışmaya istekli olan doğrudan doğru en başından beri bu konuda üstün bir gayret sarf etme çabasında olan Mula Büyükşehir Belediyesidir. Onu bir muhakkak not edilmesi gereken bir konu. Evet. Çok doğru. Çünkü çok itfaiye mesela orada itfaiye çok önemli bir rol düşüyor. Büyükşehir itfaiyesinin bu konuya bu kadar yani katkı verme istekli olması çok iyi bir haber. Çok hoş bir haber. Bunu ben bir hı hı. E, vurgulamak isterim. Yine bizim e, bir gayret gösterdiğimiz bir konu Kızılay'ın e, sahaya daha aktif bir şekilde çıkması. E, Kızılay'ın devlet kurumu olduğu algısının e, yanlış ki yanlış bir algı. Bunun e, bir kere yıkılıp Kızılay'da gönüllülüğün muhakkak geliştirmesi lazım. Bu konuda da çabası etmesi gerekiyor. Evet. Kızılay'a sahip çıkılması gerekiyor. Bu, da bu il, arada ilginç bir nokta. Evet, evet. Kızılay hani nasıl diyeyim 999 depremlerinde mesela çok ciddi olarak da yapı da değiştirdi. Fakat gerçekten hani dünyaya baktığımızda bu uluslararası şeyde platformda Kızılaç Kızılay derneklerindeki o gönüllü evet. şey güçlü altyapısını Kızılay Türkiye'de Kızılay'da görmek biraz Mümkün değil gibi maalesef, geliyor Maalesef ee, bu konuda bir çalışma yapmak İnşallah yanılıyorumdur ben ama siz de, ee, e, sizin de gözleminiz öyle mi? Öyle de gözleminiz. Yani e, maalesef Kızılay'ın o 99 depreminden sonra e, Kötülenmesinin de yer Yani bir takım ön yargılar Kızılay'la ilgili çok kötü bir takım ön yargılar yerleşti Bunların Hı -hı. yıkılması lazım Hı -hı. Çünkü ön yargı bizi hiçbir yere götürmez Hı -hı. Yani e, bakılması yani Kızılay'ın misyonu belli Dolayısıyla Kızılay'a da sahip çıkılması gerekiyor. Burada halka iş düşüyor. Evet. Yani bu kesinlikle. çok kesinlikle. Yani onu... o, o konuda yani e, şöyle 99'dan sonraki depremler de işte Van depremi olsun, e, Bingöl depremi olsun falan evet. bütün bunlarda esasında mesela İstanbul'dan e, o dönemlerde ben aktif olarak bu şeyde çalıştım. Alanda çalıştım. işte nasıl gönderelim yardımları falan diye sorduklarında insanlar ya Kızılay var. Evet ya demek durumunda kaldım hakikaten çok kötü bir şey o yani kızla konusunda bir o algı var o algının mutlaka yıkılması lazım iyi. ve aktif katılım gerekiyor yani Hı -hı. bu konuda biraz şeyin talepkar halkın da talepkar olması Nasıl lazım değilim. gidip el vermesi lazım ee, kızlayın da belki de yani doğru bir şekilde bunu e, evet bence de doğru iletişimle e, Duğumu ben, üyesiyim. ben üyesiyim. üyesiyim üye olduğum evet. Tuzla Şubesi'ydi Tuzla Şubesi o tarihte çok enteresan öncü çalışmalar yaptı zaten onun üstünde gittim, gittim <gülüyor> <yaptım. gülüyor> onun için mümkün olduğunu biliyorum yani yaşadım gördüm i̇şte. dolayısıyla bir konuda bir çaba sarf edilmesi lazım evet ee, onun ötesinde gönüllü faaliyetlerin arttırılması ötesinde bir de e, bu işte dediğim gibi bu mevsimsel demografik değişikliklerin de herhalde bu bölgelerde dikkate alınarak yani evet. Oradaki personelle ilgili belki de bir şey yapılmalı mı? Bizim enteresan bir gözlemimiz oldu Mahalle afet gönüllülerine bir çalışmamız oldu Seydi Kemer'de hı. Seydi Kemer kaymakamı o dönemdeki kaymakamı bizi davet etti Gittik Ve orada mesela Muhtarlar Derneği'yle bir görüşme yaptık hı hı. Muhtarlar Derneği önce biz şey ya yani Çok ilgilenmiyor gibi bir davrandılar bizim şey bitti sunumumuz bitti birden bire o kadar enteresan şeyler gelmeye başladı ki mesela e, katılım konusunda çok ciddi bir orada hemen katılım formları dolduruldu hı hı. bir takım tavsiyelerde bulundu yani turizm mevsimi dışında gelin eğitim bizi biz hazırız yani zaten bizim halkımız ya şeyde o işletmelerin çoğunda hı hı. yerel halk çalışıyor siz hı hı. yerel halkı hazırlarsanız eğitirseniz e, birden bire o işletmelerdeki bir takım sıkıntıları da olabilecek sıkıntıların da önüne geçmiş oluyorsunuz Hı -hı. şeklinde. Hı -hı. Mesela çok enteresan bir şey deneyim yaşadık. Yani bu, bu, bize şunu gösterdi ilgi var. Hı -hı. Yani insanların bir şey yapma niyeti de var. Dolayısıyla gidip orada ona göre bir e, sabırlı bir çalışma yapmak gerekiyor. Burada ama gene siz şeyden bahsediyorsunuz yani orada işte e, yerel halktan bahsediyorsunuz evet. muhtarlar şunlar bunlar. Evet. Peki bu işletmeler ne yapıyor bu konuda? Valla işletmeler konusunda ben çok iyi şeyler maalesef söyleyemiyorum yani 2015'teki e, toplantıda e, biz gittik anlattık e, ne olabileceği konusunda e, davet ettik şeyleri yani dedik ki gelin işte biz anlatalım ne yapmanız gerektiğini anlatalım hiçbir dönüş olmadı. Ee, bu ben benzeri bir ilgisizliği maalesef e, bu Kandilli'nin yaptığı çalışmada da Bodrum'da e, hı hı. gördüm. Bu benim pek e, hoşuma gitmedi açıkçası. anladım evet. ee, Yani işletmelerin bir kısmı esasında geçtiğimiz yıllarda meydana gelen bu özellikle orman yangınları ya da çalı yangınları filan gibi olaylarda tehlikleri yaşadılar. O yüzden hani e, e, çok e, güzel bir şey bir istisna Aktur'dur. Bodrum Aktur. Hı. Bodrum Aktur Mesela orada çok ciddi bir itfaiye Şeyi Hı. kurmuş olan gerekli tedbirleri mesela orman yangına karşı alınabilecek yani sınırında arazinin sınırında alınabilecek bir takım tedbirler var. Bazı ağaç türleri şeyi engelliyor. Yani ilerlemesini evet, engelliyor. Mezarlık servisi falan gibi. Bir mezarlık servisi şey... bir de şimdi hatırlama gelmiyor şeyi vardır uzun bir meyvası vardır şimdi kusura bakmayın gelmedi. Siz hatta şey yapıldı. Hünnap. Hünnap. Evet. Şimdi onun onun mesela onu dikmek bile çok hı. ciddi şekilde erteliyor. Yani size müdahale vakti tanıyor. Mesela orada o bilinçli son derece bilinçli bir çalışmanın yapılabileceğini ben e, aktur örneğinde gördüm. Evet şey, demek ki e, mümkün. E, Akasya da bir bu şey Evet. Ben yani şöyle, birkaç tane şey var. Ve not almışım burada evet, gövdesinde evet. su bulunduran, ateş geçirgenleri, evet, düşük ağaç türleri. Evet, evet. Servi, dut, kavak, okaliptüs, kiraz, vişne, defne evet, evet, falan gibi. Evet. E, bu tabii esasında şey orman yangınlarına geldiğimizde tabii ormanların bakımı, e, bu ormanların e, tam, yerdeki yanıcı maddelerin temizlenmesi e, sadece Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu değil. Ayrıca o ormanlık bölgelerde oluşturmuş herhalde tesislerin de sorumluluğu olması lazım. Evet. Yani tesislerin daha bu olay, bu konuda aktif bir çalışmaya girmesi lazım. Sahiplenmesi lazım. Her şeyi başkasından bekleme huyundan ya da vazgeçilmesi lazım. Yani Peki, bir el e, vermesi lazım. Burada bir böyle ortak bir şey hani tesisler yönetimlerinin bir araya geldiği filan bir yapılaşma var tabi. Bu var Adam. olmasına da yani maalesef şey o konuda bir e, tam şey bir e, yani bir aktif bir şey Akt, göremedik. Aktif bir şey yok. Örgüt, e, maalesef e, örgülük bir çalışma yok. Evet e, ama e, yani durumun şey baktığımız zaman gözüküyor ki e, özellikle bu şu, turistik tesislerin e, bu konuda e, bir araya gelerek gerçekten bir, bir strateji belirleyip ...ona göre çalışma yapmaları Şimdi, lazım. Çok basit bir örnek. 2004 Tsunami'si. Ben 10. yılında... E, ...bir Alman televizyonda... ...belgeseller yayınlandı. Çok güzel bir örnek gördük orada. Gör, seyrettim. Bir işletme, Alman bir işletmeci. Şeyde, e, Puket'te. Adam e, o şeyde... E, ...o olayda... ...müthiş bir zarara uğruyor. E, Allah'tan can kaybı olmuyor ama... E, bayağı ciddi sıkıntılar yaşıyor. Onun üzerine gidiyor, araştırıyor, ediyor. Yaptığı şey çok basit. iki tane kule yapıyor ahşaptan. Hı hı. Kulenin üstüne şeyi koyuyor. Yeterli miktarda yani 72 saat geçecek kadar içme suyu çok basit hı hı. gıda şeyleri koyuyor. Gelen müşteriyi diyor ki bakın burada böyle bir şey olabilir. Herkes de biliyor olabileceğini. Ona rağmen de geliyor. Ama ne, ne yapıyorsunuz? Gelene nasıl hani uçağa binildiğiniz zaman e, işte şöyle yaparsak şöyle bir durum olursa şunu yapın diye anlatılır. Hani hostesler şimdi evet. şey yapılıyor çizgi filmle anlatılıyor. Ama bu insanları uçağa binmekten ala koymuyor ki. İnsanlar yine biliyor. Yani uçağın düşme ihtimali olduğunu herkes biliyor. Hı hı. Yani çok az sayıda insan arasında bilmemezlik eden yok. Burada da adam geliyor iki tane kuleyi yapıyor. Yaptıktan sonra gelen müşteri diyor ki bak toplama yerimiz bu. sarsıntı hissettiğiniz anda derhal bu kuleye tırmanacaksınız diyor. Hı hı hı. Bu kadar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu gördüğü zaman e, ki, b, müşteri bir kere bir tedbir alındığını görüyor ve korkusunu bırakıyor ve bunu anlatıyor. Yani orada o tedbirini almış, e, e, tedbirini alan e, turizm şi, e, şey, kuruluşu çok daha da ünü artıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu anlatıyor. O gittiği zaman bak burada böyle bir şey var ama bu adamlar böyle bir tedbir almış diyor şey, müşteri döndüğü zaman memleketine. Bu artı bir reklam şey için. Evet. Yani o tesis için... Bunda yani o kadar komik maliyetlerden As ki. Aslında şu, o yani çok evet. güzel bir örnek verdiniz evet. şöyle bir şey yani dünyada herkes esasında nerede hangi tehditlerin olduğu konusunda aşağı yukarı bir fikir evet. sahibi. Yani evet. birazcık okyaneden evet. gezen insanlar bunu evet. e, mutlaka biliyorlar işte. Biliyorlar ki Türkiye'nin belli bölgeleri deprem bölgesidir. Biliyorlar ki işte şey uzak doğu Asya'da işte e, aynı sorunlar var. Tuzla ne falan ve işte 200 bin kişi 250 bin evet. kişi öldükten sonra bugün Tay Tayland'da ...şey mi azaldı? Turist hayır, mi azaldı? Hiç hayır. öyle bir şey yok. Endonezya'da turist azaldı? Yok. Ee, Sizanka'da azaldı mı? Hayır azalmadı. Azalmadı. Yani. Önemli olan esasında... ...bu tehlikelerin bilindiği ve de bunların... ...için hazırlıklı olunduğu... Ve, e, e, ...bir çaba sarf edildiği... ...bunun farkındalığının... ...varlığının evet. e, bir şekilde... E, ...herhalde... E, ...herkese anlatılması lazım. Bizim gözden kaçan başka bir şey var. bakın e, Tedbiri almazsanız... ...yarın öbür gün bir şey olduğu zaman... E, artık dünyada bu konuda çok ciddi bir takım e, hani, e, örnekler var. E, çıkar orada zarara uğrayan insanın yakınlara çatır çatır tazminat davası açar. Ve o işletme hakkında yani hı hı. çok sevimsiz o işletme çok sevimsiz şeylerle karşılaşabilir. Hı hı. Yani onun için aslında o tedbirlerin alınması e, o işletmeler için ileride can sividi olabilecek bir şey yani bunun bilincinde de olunması lazım. Ee, şeye öğren yerlerinde dönersek aslında Türkiye'de çok enteresan hani seçenekler var bu konuda tedbir alma konusunda iş sağlığı güvenliği kanunu. yani o en azından ciddi bir şekilde e, uygulansa yani toplanma yerinin organize edilmesi orada yapılacak ya yani onun öngörülerinin 6331 öngörülerinin yapılması gibi çok önemli bir temel adımdır. Hı hı. Bunu öğren yerlerinde yapılabilecek şey odur yapılması gereken Gerek de olabilir. bence odur. Bu arada tabii şey sigorta e, konusu gündeme geliyor. Eee evet. bununla da ilgili kaç haber çıktı esasında kastederdi. Türkiye'de şeyde e, bazı kruviz gemilerinin gelmemesinin nedeni işte e, sigorta ücretlerin çok eksik olması. Sigortacı için de benim bildiğim kadarıyla tedbirler, te, te, ha, tedbirlerin alınıp e, riskin azaltılmış olması sigorta priminin azalması neden olur. Aynen. Bu sorunu da ortadan kaldırırız ama evet. e, yani görme aynı şeye geliyor. Yani, yani o hukuki sorumluluk noktasında evet. öyle de yani gö Görmemez diye gelip yatta yokmuş gibi davranıp yatta bu konuda faydası yok. Hiç faydası yok. Sonuna kadar bu iş içerisinde şey yapmamız lazım. farkındalığı arttırmamız, evet. elimizden geldiği kadar da riskleri azaltmamız ve hazırlıklı olmamız ve bunda duyurmamız. Evet. <gülüyor> o da o da önemli bir şey. Evet. Çünkü başka Orada türler... da gönüllüler tabi Tabii tabii tabii. Yani ya yani, yani biz afet yönetimi içerisinde her aşamada Şeyin, her fazla diyeyim evet. e, gönüllülerin yer alabileceğine e, bu konuda e, evet. büyük katkısı e, verebileceklerini düşünenlerdeniz. Evet, programımızın yaklaşık sonuna geldik diyelim. Öncelikle herkesin tekrar bayramını, sizin de bayramınızı kutlayayım. <gülüyor> Sağ olun, evet, herkesin bayramı kutlu olsun. Evet, bir şeyde bayramla ilgili olarak ne yazık ki Türkiye'de yine söylemek zorundayız, bir daha tekrar etmek zorundayız. Lütfen dikkatli araç kullanın, lütfen trafik kazalarından... <gülüyor> da sakın acele etmeyin, acele girerken. etmeyin evet e, bu konuda e, bir kez daha elimizde yapılacak fazla bir şey yok bizim açımızdan evet. en azından bunu bir hatırlatmak da yarar görüyoruz eee Dediğim gibi önümüzdeki hafta bininci programımız bininci İnşallah programımızda evet biraz biraz daha böyle geniş kapsamlı stüdyoya sığabilecek biz bilmiyorum ama e, epi e, bir e, evet. şey e, e, de, nasıl diyeyim daha düzenli katılımcılarımızı da aramızda alarak hmm. e, geniş bir program yapmak i̇şte ve da. de e, şey bininci programı bir şekilde o şekilde değerlendirmek istiyoruz. Evet e, bugünkü Altın Saatler programını e, burada kapatıyoruz. Ben Elvan Tekin ve konumuz konuğumuz Sayın Aziz Çalsa tekrar iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar diyeyim. efendim. Kapatalım. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.